1441, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerinden bazılarını Udol ve Kâre kabilelerine göndermesi, evet, Uhud Savaşı'ndan sonra Udol ve Kâre kabilelerinden bazı kimseler Hazreti Peygamber'e gelerek, memleketimizin halkı Müslüman olmuştur, sahabilerinden bazılarını bize Kur'an'ı ve İslam'ın hükümlerini öğretmek üzere gönderebilir misin, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber içlerinde Hamza bin Abdilmuttalib'in dostu Mersd bin Ebi Mersed'in de bulunduğu 6 kişilik bir grubu birlikte gönderdi.